Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libra'da beraberiz bu sefer ile beraberiz... E, ...yurt dışından. Almanya'dan... ...Almanya'dan konuğumuz var ama öncelikle... ...Volkan var, ben varım Tan... E, ...ve Moritz Winker var... ...Volkan... E, merhaba... O, ...Libero, merhaba... E, ...öncelikle Moritz'i... E, ...tanıtacağız, e, kendisi yazar... ...futbolcu, oyuncu... ...first I'm introducing you... ...in Turkish... E, ...sonra da muhabbetimizi yapacağız... E, ...kendisi... E, Roman yazıyor, tiyatro oyunu yazıyor ve futbolda yazıyor. Oynadığı gibi biz de beraber oynamıştık. Alman yazarlar takımının oyuncusu Moritz. Ama önce her zaman olduğu gibi e, üstadımızı dinliyoruz. Eduardo Galeano'yu bir yazar, bir futbol sever. Sonrasında başka bir yazar futbol severle konuşmamıza devam edeceğiz. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Beckenbauer'in golü. 66 Dünya Kupası'ydı. Almanya ile İsviçre karşı karşıya gelmişlerdi. Uwe Zeller ve Franz Beckenbauer birlikte atağa kalkmışlardı. Tıpkı Don Quixote ile Sancho Panza ikilisine benziyorlardı. Sanki görünmeyen bir tabancadan çıkmış iki mermi gibiydiler. Paslaşarak ilerliyorlardı. İsviçre savunmasının eli kolu bağlanmıştı. Beckenbauer kaleci Elzener ile karşı karşıya kaldığında kaleci sol tarafa doğru çıkınca o sağa doğru kıvrılıp şutu çekti ve topu filelere gönderdi. Beckenbauer o sıralar 20 yaşındaydı ve bir Dünya Kupası maçında ilk golünü atıyordu. Daha sonra arka arkaya 4 Dünya Kupası'na daha hem oyuncu hem de teknik direktörü olarak katıldı. 74'te oyuncu 90'da teknik adam olarak iki kez ellerine teslim edilen kupayı havaya kaldırma şerefine ulaştı. Sert futbol eliminde olanların aksine o zarif futboluyla gerektiğinde bir tanktan daha güçlü bir obüsten daha delici olunabileceğini gösterdi. Münih kentinin bir işçi semtinde dünyaya gelmekle birlikte aslen köylü olan bu Kaiser sahada bir imparator gibiydi. Hem hücumda... Hem de savunmada çevresine hükmederdi. Gerilerde oynadığında değil bir top, bir sivrisinin bile geçmesine izin vermezdi. İleriye doğru atak aktığında ise sahada ilerleyen bir hava fişekten farksız olurdu. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Öner. Evet, Libero'dayız. E, Moritz Rünke konuğumuz Almanya'dan e, kendisi yazar, futbolcu, yazar derken tiyatro yazarı, roman yazarı. Ve futbol kitaplarını da yazarı 2010'da bestseler olmuş kitabı uh, The Man Who Fought Through the Century. Derman derdüştas 100 fiel. Bravo. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu 2010'da Almanya'da bestseler olmuş kitabı ama uh, futbol değil. It's not about footballer. Huh? It's a novel. It's a no, it's not about football. In this in this time, not about football. Yes. <gülüyor> eee 10 tane tiyatro oyunu var. E, i̇ki tanesi e, bir sinema filmine çevrilmiş eee durumda. Wir lieben und wissen nichts. Tamam? E, we are loving and knowing anything. We know nothing about e, Johnsono diyelim. E, ve eee e, 40 The Forty States the last, e, your, last play theater play ha? Forty States. Ee, bu da e, moda sahnesinde sahnelenecek. It will be e, it will take place in moda sahnesi but we don't know when exactly. Okay. We don't know when. Ve e, asıl bizi ilgilendiren parantez olan kitabı Also Shipra Metzeler Su Metsekay. Bu da e, bir hikayeler e, futbolla ilgili. Ve bundan sonrasını Morç'la konuşacağız. Yeah, it was a short introduction about you. E, hakkında kısaca bilgiler verdik. Kısa çünkü yalnızca bir saatimiz var ama senin yaptığın da çok şey var. Futbol hakkında yazmaktan başlayalım. Yazarlar takımında oynadığını biliyoruz. E, yazarlar ulusal takımında. Hem de Almanya'da değil mi? Evet bu yazarlar ulusal takımını 10 yıl önce kurduk And Almanya'da. Süreç komikti. Italy us, uh, İtalya bizi bir turnuva tournament. için davet etti. Sweden, İsveç ve Macaristan takımıyla birlikte. Uh, And, uh, ve Toskana'da in, uh, çok güzel Toskana'da bir stadyumda oynadık. Um, şaraplar işten yeah, sonra tabii. We, we, Yok, şaraplar game, oyundan sonra Öncesinde içmedik, Edebiyat hakkında here. yazıyoruz <gülüyor> ama sahada oldukça uh, profesyoneliz. Öyle olmaya And, çalışıyoruz. Um, uh, Hocamız da ünlü bir çalıştırıcı. Adı Hans Mayer. Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Nürnberg vesaire gibi takımları çalıştırdı. Burası çok güzel bir hikaye onun hakkında. O bir Doğu Almanya efsanesi ayrıca. Carl Selsina'nın da hocasıydı. So Almanya'nın doğusundan gelen bütün oyuncular için o bir kahraman. Hero, you know? Bizim için de bir şekilde yeni bir hocaydı tabii. You, you ama sen tanıyordun değil yeah, mi? Evet ta tabii tanıyordum ama like diğer arkadaşlar like için were... bambaşka bir anlamı vardı. Neden böylesine bir kahraman kendisi Doğu Almanya için? Bir kere çok başarılı bir oyuncu kendisi ve diğer yandan da güzel konuşan biri. Hmm. Çalıştırıcı olarak da çok iyi konuşmalar yapan biri ve futbol hakkında konuşurken bile toplum hakkında da çok önemli şeyler söyleyen biri. Harika bir entelektüel çalıştırıcı örneği kendisi ve nadir bulunan biri. Genelde herkes başarılardan, başarmaktan falan konuşuyor. O futbol hakkında konuşma konusunda bir şair gibi. Bir, bir de edebiyat profesörü Hans Mayer var ama onun soyadı A ile başlıyor, E ile değil. Bazen isimleri değiştiriyorlar E ile A'nın yerine ve kimse hangi <gülüyor> Mayer'in söz konusu olduğunu anlamıyor. Bir edebiyatçı olan yazmaktan adı da bahseden Mayer mi yoksa futbol adamı kimse farkında değil bunu. <gülüyor> Kaç yaşında? 70 yaşında ve ona yeni bir kız arkadaşı bulduk. Benim dramaturklarımdan biri, evet biraz Mayer'den daha genç ee, bu kız arkadaş. Benim bir performansım vardı Nürnberg'de ve o da Nürnberg takımının başına yeni geçmişti. Ve dramatiklük yapan kadın Hans Mayer'i tiyatroya getirtmek istiyordu. Görüyorsunuz ki tiyatro futbola da ulaşıyor, yaklaşıyor. Koçları tiyatroya çağırıp futbol ve tiyatro hakkında tartışmalar yapıyorlar. Çünkü futbol Almanya'da tamamen değişti. Toplum ve futbol bir araya geliyor. Bu Almanya'da yeni bir şey, son 10 yıldır. Hı -hı. Güzel bir başlık. Evet. Ve kadın arkadaşıma, Maren'e direkt olarak sahaya git ve selamımı söyle. Ben Maren, en arkadaşıyım arkadaşım. Sizi de tiyatroya davet etmek istiyorum. Tiyatro ve futbol hakkında konuşmak istiyoruz da. Ve işte Hans Mayer de direkt olarak bu kadına aşık oluyor. Ve birlikteler. Bu küçük örnekler. ...de görebileceğimiz gibi kültür ve futbolu bir araya nasıl getirebileceğimiz belli. Kü, kültür ve futbol birlikte derken temsilen bir örnek sanırım bu. Ma, Mayer futbolu temsil ediyor, tiyatrodaki kadın da kültürü temsil ediyor. Tamam, hadi bir araya gelin. Ya ben aslında gayet doğal bir örnek vermeye çalıştım. <gülüyor> bu da önemli bir konu <gülüyor> ama e, buna girmeden... E, Toskandaki ilk turnuvanızdı. İtalya, İsveç ve Macaristan'dı rakipler. Ve hepsi yazarlar takım. Yani biz öyle sanıyorduk. En başta hepsinin yazarlardan oluştuğunu düşündük ama İsveç çok güçlü bir takımdı. Ve finalde 5-0 kaybettik. Sonrasında akşam yemeğinde İsveç takım oyuncularına baktım. Bir gözüme çarptı. Dedim bu yazar değil ben tanıyorum onu. <gülüyor> Onu Hamburg takımında görmüştüm. Yedek kulübesindeydi. Profesyonel takımda. Ve haklı çıktım. O kişi <gülüyor> Niklas Kinneval'di. Kevin Keegan'la oh. birlikte oynamıştı. Ama yazarlar takımı için yasallaştırılmıştı. Çünkü Trafik hakkında bir çocuk kitabı yazmış. Trafik hakkında bir çocuk kitabı yazmış. So nothing to do with the legal procedure. Yasal prosedür hakkında yapacak yeah. bir şey kalmamış. Hakkı varmış <gülüyor> oynamaya. <gülüyor> evet sonrasında kuralları değiştirdik bu arada. <gülüyor> yazarlar takımında oynamak için iki tane kurgu iş yazmış olma gerekliliği koyduk. <gülüyor> so it work for the o zaman Türk yazar takımı <gülüyor> yeah. Türkiye yazarlar takımı için yeah, geçerli olmamış writers, bu. Yazar değiller yeah. çünkü bir kısmı. Tamam yazarlar yeah. var ama şarkıcılar yeah. da var. Yeah. Ama şarkıcılar da şarkı <gülüyor> yazıyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Onlar da yazar sayıdır. <gülüyor> evet. <Yeah. gülüyor> Türk But takımıyla oynarken line kabul line ediyoruz line artık. Line seviyoruz yeah. onları. Alnı Özkü ilk turnuvayı seç kazanmış. The evet. İkincisinde. İkincisinde. Yes. Bremen dedi. Biz organize etmiştik onda. Çünkü çok yakınım ben Bremen'e. Hem de orada doğdum yani. O zaman Veda Bremen tutuyorsundur. Evet. Ve çocukken Bremenin küçük yaş gruplarında oynadım. Kaç yaşına kadar oynadın? 16 yaşına kadar. B takımına kadar. Hı -hı. Neden bıraktın? Ne oldu? Yani babamın kararıydı. Yani işte babalar. Aa, ebeveynler hep böyle. Evet, beni ikna etti. Okulumu bitirmem konusunda ikna oldum ve beni her gün 20 kilometre Bremen'e götürüp sonra 20 kilometre geri sürmekten yorulmuştu zaten. Bremen'e çok yakın bir köyde yaşıyorduk. Ama yine de 20 kilometre gidip 20 kilometre dönünce bütün gün yol yapar hale gelmiştik. Bir gaz da haklıymış galiba. Evet. Babam antrenörüme gitti. Benim olan haftada beş gün gelmeyecek bundan sonra. Artık haftada üç gün gelecek. Hocam ne diye cevap verdi ve kariyerimin sonu oldu. Tam da başlamadan. Evet. Bugün Werder Bremen'in resmi yerçisi. Yani. İşte bak bir şekilde geri döndü. <gülüyor> ne konuda erçisin? Kültür hakkında aslında. Takımın toplam 5 tane açısı var şimdi. Ben Werder Bremen'i bazen televizyondaki sohbet programlarında temsil ediyorum. Moritz sanırım bunu daha önce söylemiştin bütün şeyler sanırım yeni senin yaptığın aracılık diğer entelektüellerin yaptıkları kültürel ürünler toplumun talepleri belki de ve seni entelektüeli bu derece etkin görmek garip artık almaydı toplam kaç seneden bahsediyoruz 20 yıl 10 yıl 5 yıl mı nasıl oldu e, ne zaman oldu ...nasıl yürüyor süreçler, toplum içinde özellikle nasıl yürüyor, kulüple nasıl devam ediyor, onlar da projenin bir parçası sanırım. Evet öyle. Bence futbolun cazibesi ya da hayranlık verici değil, entelektüel kesim için her dahi mevcut olan bir şeydi. 30-40 yıl önce de böyleydi. Ama tek taraflı bir aşktı bu. Yani futbol tarafından karşılık bulunamıyordu. Entelektüeller her zaman futbolcuları kendine çekmeye çalıştılar aslında. Bir örnek vereyim. 60'larda, 70'lerde Günter internetsel, Paul Brighner gibi isimler hep entelektüel sayılıyordu ama aslında değillerdi. Biz onları öyle yapıyorduk. Ama bizim de böyle sembollere ihtiyacımız vardı. Evet, çünkü bu semboller bizim entelektüel alışverişimizi sağlıyor du futbolda. ...insanlar arasında özellikle sol gelenekten gelenler arasında futboldan nefret edenler... ...daha önce futbol oynasalar bile futbolu halkın afyonu olarak görüyordu. Ama bizim gibi bazı insanlar öyle düşünmüyorduk. Ve Che Guevara'dan, Albert society, Eduardo Gagliano'dan e, örnekler arıyordu. E, futbolculardan da e, Breitner mesela... Yada Sokrates. Bunlar bizim Socrates, için önemliydi. Yeah. Yani diğer ülkelerde futbolcuların çok daha entelektüel oldukları konusunda emin değilim. İkna değilim. Belki öyledirler ama Almanya'da eskiyle bugünkü halini karşılaştırınca bugünkü gibi hiçbir zaman olmadıklarını görebiliyorum. Yetmişlerde, never, they could could be never like this before. There was a decade. Willy Brandt, Almanya Başbakanı olduğu dönemde bir slogan vardı. Demokrasi, daha çok demokrasiyi getirmeye çalışır sloganı. Nazi Almanya'sı sisteminden sonra Almanya Cumhuriyeti değişti. 68 hareketleri oldu. Mesela oyuncular uzun saçlıydı. Günter Nezser, Paul Breitner. İşte bu hareketi onlar temsil ediyorlardı. Onları bu hareketlerin sembolü biz yaptık. Ama değiller. Değiller devlet. Onun önlediği futbol tarzını Willy Brandt dönemiyle özleşleştirdik. İlerici futbol derdik o tarzı. Orta sahanın ilerisinde oynarlardı zaten. Günter Nezser'den 70 metrelik uzun harika paslar gelirdi. Bu da demokrasinin sembolüydü mesela. 90'ların başında Almanya Başbakanı Helmut Köl'dü. Çok şişman birisiydi o da. Mesela o dönemde restorasyon dönemiydi. Her şey yeni kuluyordu sakindi ve Almanya bir şekilde ileri hareket etmiyor gibiydi. 90'da Dünya Kupası kazanıldı sonra hareket edilmedi mesela bu futbolun kötü bir dönemiydi. Hareket yoktu. Hans-Peter Briegel gibi futbolcular vardı. <Gülüyor> Final maçında Maradona'yı sakatlamıştı. <Gülüyor> Söylemek istediğim şu, entelektüeller her zaman futbolda üst üste gelip paralel bir şeyler yapmak istediler. Bazı küçük tesadüfler bulmak istediler. Uh, o da sanki Fransa'daki gerçekçi <gülüyor> akıma karşı duran <gülüyor> romantik akım, akım gibi. Anlamlandığını sosyoloji ve uh, edebiyat uh, tarihindeki uh, romantik akımın Fransa uh, Fransa'daki uh, gerçekçi uh, akıma karşı duruşu sanki. Had reaction sosyoloji, German uh, Evet, evet, haklısın. Yani entelektüörlüğün yaptığı belki tarihte Alman gerçekçiliğine bir çıkış gibi duruyor. Bir örnek vermek istiyorum. Belki bunu başka bir dilde anlatmak da zor olacak ama. Güntem tanıyorsunuz. Borussia Mönchengladbach takımının önemli bir oyuncusuydu 1972 yılında mesela ve uh, onun Joseph Boys'la yakın olduğuna dair bir hikaye var. Duydunuz mu Beuys'u? Uh, o çok önemli bir heykel uh, sanatçısı. Uh, Almanya kaseli çok and, uh, yakın yaşıyor bu arada. Uh, <coughs> ve Bay Beuys'un Günter Netzsel'e sanat profesörlüğü teklif ettiğiyle ilgili bir hikaye an an bir var. Herkes de inanıyor buna ve yıllarca da inanıldı. Kassel'de kötü bir futbol kulübü var. Hessen Kassel adında. İyi zamanlar oldu aslında eski dönemde ve kısa bir zaman önce orada Günther Netzel'de tanıştım. Ve ona Boyce'la olan hikaye nedir diye sordum. Bu da kim? diye cevap verdi. <gülüyor> Boys <gülüyor> dedim kendisinden Kassel'de profesörlük yapmak için davet almışsınız. Kassel? <gülüyor> kasel mi? yok yok kaserde hiç futbol oynamadım dedi yani, uyduruyoruz yani hikayeleri so biz uyduruyoruz so Rick, I, Break, I, with, I, hadi bir şarkı o zaman ne çalıyoruz? Yeah. Yeah. He, evet so ne çalacağız? In more sen sunun parçayı Moritz ben de senden isteyecektim yeah, zaten hadi Çalbella ile başlayalım tamamdır So. Dayız. Konuğumuz Moritz Rinke. Ben varım, Volkan var. Muhabbetimize İngilizce devam, devam ediyoruz. Yes. First, let me the... Öncelikle Eduardo Galiano'dan bir alıntı ile devam edeyim. Disgust, uh, Arada yaptığımız Greg... sohbet üzerine. How is like... Futbol Tanrı'ya ne yönüyle benzer? Hemen söyleyeyim. Birçok insanın ona inanmasıyla hmm. ve entelektüellerin ona kuşkuyla yaklaşmasıyla. Fütbol. How is football like God? Sanırım oldukça doğru bir yaklaşım. Sadece Türkiye'de değil. Almanya'da, Uruguay'da, tüm dünyada da böyle. Pretty correct. Not only in Turkey, in Germany, in Uruguay, all over the world. Yeah, I think uh, evet. football is um, combining... Bence futbol sanattaki gibi çok önemli kişiye sahip. Sanata benzeyen iki özelliği var yani. Stadyum bir sahne gibi. Yani tiyatrodaki gibi oyun oynanan bir yer var. Ve dört bir yönden izleyenleri de var. Bir Shakespeare sahnesi gibi. Belli kuralları da var. Takvim var. 45'er dakikadan iki devresi vesaire. Kahramanları var. Başlayıp biten iki var. Yani her futbol oyununda hep epik, epik anlar oluyor. Shakespeare ya da başka bir tiyatro oyundaki gibi bir akışta söz konusu. Ve şimdi en can alıcı noktasına gerekliliğine geliyoruz. Bu da birçok entelektüel şeyle doldurabilirsiniz futbolu bu. Ama her zaman futbolda naif, çocukluk zamanlarının genç kalan tarafının oyun oynamaya hevesli yanında var. Yani so, çocukluk ve yetişkinlik child, bir arada. İçindeki çocuğu together. her zaman bulursun oyunda. Your, Çünkü bu bir oyun. Nietzsche'nin bu Yine konuda bir sözü vardır. Ee, hatırlatalım. Her, her gerçek erkeğin içinde oyun oynamak isteyen bir çocuk sakladık. Evet. Futbolda bu çocuğu her zaman ayakta tutuyor. Çocuk gibi hissetmiyoruz. Çünkü futbolun entelektüel tarafını konuşuyoruz. Ama çocukuz da. Oynuyoruz ve oyundan bahsediyoruz. Aynı zamanda oynamaya da ihtiyacımız var. Futbolda oynamak için başkasını bulma gerektiğinden diğer oyunlara daha demokratik bir oyun. Basit ve belirgin kuralları var. Hayatın her tarafında pratik ettiğimizde bir şey bu. Ve 40 yaşında, 50 yaşında da olsan tekrar pratik etme arzusu yaratan bir oyun. İşçi sınıfından da olsan, e, yazar da olsan, iş adamı da olsan, Şimdi artık sadece oyun var genelde Türkiye'de. Evet. Şu anda oynadığımız oyun, arkadaşlarımızla oynadığımız oyun. Evet. Futbolun şiirselliği de hala yaşıyor. Yani hayatta kalmaya çalışıyor. Merkle ne de bu. Biliyorsunuz futbol bugünlerde süper yüksek kapitalist bir oyun berbat edilmiş bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama hala bir şekilde ruhlarımızla çocukluğumuzda iç içe ve biz futbolu koruyoruz. Taraftarlar, futbol sever entelektüeller. Ya belki entelektüeller en sonda sayılacak insanlar ama her seferne futbol izlemek için stadyuma giden bu insanlar ...sahadaki oyuncuları hayran olan çocuklar. Bir gün onlar gibi olmak isteyen çocuklar. Onlar futbolu kurtaran Katar Dünya Kupası Bence futbol Katar'da bile Hayatta ve ayakta kalacak Çünkü futbolu çok seviyoruz Futbol sevgimiz bütün bu Kapitalist döngü içine gelen unsurlardan daha büyük evet. Şu yaptığın ka Karşılaştırmaya dönelim Tekrar <gülüyor> <gülüyor> Futbol bir din gibi aslında ritüellerine de bakarsak, sahne var tamam. Orası aynı zamanda doğa etmeye gittiğin şapel, kilise gibi. izleyenler var, onlar da senin inananların. Ve ritüeller, şarkılar, tezahüratlar, ayinler gibi. Her şey aynı. Belki biraz abartılı ol olabilir ama Homolidense'de de vardı Huizinga'nın kitabı. Bu dini, pratik, tiyatro vesaire aslında hepsi bir oyun. Huizinga'da da var. This religion practice, this theater, this all our game. Evet, evet katılıyorum. Şu günlerde fark ettim, anladım ki ben tamamen dine uzak bir insanım. Dini inanışlarım yok. Niçeden bahsettik? Antikristim. Ama Futbol bir dindir, haklısın. Futbola inanıyorum. Her salı, çarşamba akşamı, şampiyonlar ligi olduğunda kiliseye gider gibi stada gidiyorum. Cumartesi ya da pazar, fark etmez. Ya da her gün gidiyorsun. Evet, her gün. Ben tamamen dini bütün bir insanım aslında. Her gün kiliseye gidiyorum. <gülüyor> İlahilerin arkadaşlarıyla birlikte söylüyorsun. Bir sürü de tanrım var. <gülüyor> Hayır, sadece bir tane var. <gülüyor> Tek bir tanrının olduğu dönemdeyiz değilim o zaman. Hmm. Yeah. Okay, we are in the, the, the age o zaman şöyle diyelim. Birçok peygamber prophets, var. Okay. Peygamberler yes. evet. Azizler yes. ve Saints. peygamberler. Bu yeah. bak. Yeah. Okay, so, yeah. e, tamam. Alman toplumuna dönüşüm. Came, çünkü bence Türkiye toplumunda da bu dönüşüm came, olmalı. Birçok futbol, futbol kitabı var ama okuyanı yok. Kind of Birçok kitlesi var. inanan diyelim ona mesela. Futbol seven insanlar. izliyorlar, oynuyorlar ama okumuyorlar. Bu futbolun toplumla olan bağıyla da ilgili biraz. Toplumun talepleri bu yönde belki de. Biz sadece futbolu yöneldik. Kültürel tarafına değil. Ama anla, anlattıklarından anladığım kadarıyla Alman toplumunda bu döneme dair bir şeyler değişiyor. Futbol kültürülebilir on Futbol Futbol kültürülebilir miyiz? ve e, ben buna bir şey eklemek istiyorum çünkü Türkiye'de this, futbolla because, kültürel işleri while... Bir araya getirmek için, çabalarken, gelecek için daha iyi gelişmeler göstermek için her zaman Almanya'dan örnekler veriyoruz. Hep bir, bir Almanya'ya bakalım, lafı geçiyor. Ve Almanya'nın geçmişine baktığımızda da 2000'den öncesinde mesela, Alman futbolunun düş dönemlerini görüyoruz. Çok iyi dönemde değiller o yıllarda. 2002'de Dünya Kupası'nda final oynanıyor ve sonra 2006'da Dünya Kupası organize ediliyor erkeklerde. Sonra Kadınlar Dünya Kupası organize ediliyor 2011'de ve Kadınlar Dünya Kupası hakkındaki hikayeleri de dinledik giden arkadaşlarımızdan. Kadın futbolcuları alıp Okullara götürüp, organizasyonlar yapmışlar vesaire. Yani hep böyle halklı futbolu bir araya getiriyorlar. Böyle şeyleri duyuyoruz ama bütün bu değişimlerin hepsi tamamen, bütün bu projeler tam olarak ne zaman başladı? 2006 Dünya Kupası'ndan hemen iki yıl önce diyebiliriz aslında. Peki bu çalışmalar hükümet politikası mı yoksa sadece federasyonun girişimleri mi? Hepsi, tüm toplum, mesela marketlerde de ürün satmak için futbolun kullanıldığı çok alan oldu. Kültürel taraftan da çok destek aldı. Radyo programları yapıldı, dergiler futbol hakkında yazdılar. Politikacılar da futbolu bayağı bir kullandı. Angela Merkel mesela. Daha öncesinde futbol hakkında hiçbir şey bilmezdi kendisi. Ama adım adım futbola, futbolculara yaklaşmaya başladı. Şimdi hepsiyle çok yakın. Soyun moda ne gidiyor? Ya evet fotoğrafları gördük soyun modasındaki. Evet, Mesut, Mesut Özil'le olan fotoğrafına göçmenlik fotoğrafı <gülüyor> diyoruz so mesela. Çıplak Özil ile birlikte. Uh, yeah, so, Budur yani göçmenlik Without fotoğrafı. Hiç entering... sormadan etmeden soyma odalarına gidiyor. I, I Merkel. Bir oyuncu ile konuştum. Bana duş aldıktan sonra havlarımızı it? hemen çıkarmıyoruz. <gülüyor> çünkü bayan Merkel her an içeri girebiliyor dedi. Sanırım <bir> şey <gülüyor> Merkel'in de çıplaklıkla ilgili bir sorunu yok. Onun da bazı fotoğraflarını <gülüyor> gördük. Evet evet. Güney Afrika'daki hikayeyi biliyor musun? Dünya Kupası için oradaydı. Yine soyunma odasına giriyor. Ama yanlış odaya giriyor. Önce Arjantin soyunma moddasına girmiş. Kenarda ağlayan ufak bir adam görüyor. Niye alıyorsun maçı kazandı? Diyor. O da diyor ki, hayır biz maçı kaybettik. Ben Messi'yim. No, we lost. We... Merkelde, pardon <gülüyor> seni Marine oh, zannettim gibi, Bosna doğumlu Almanya için oynayan bir oyuncu, Marco Marine. <gülüyor> <gülüyor> Komik <gülüyor> bir durum. Mark, <gülüyor> neyse konumuza dönelim. <gülüyor> yeah, <very funny. gülüyor> Toplum futbolu bir soyulaştırma alanı olarak keşfetti. İyi bir soyulaştırma <gülüyor> ama kötü <bakıyor, gülüyor> olandan değil, bir dönüşüm <gülüyor> diye. Çünkü bence eski taraftarlar, <gülüyor> yani yıllardır orada olanlar orada. Ve artık birçok kadında maça gitmeye başladı. Çocuklar da gidiyor. Eskiden aileler çocuklarını getirmezlerdi çünkü şiddetten korkuyorlardı. İtalya'da da böyleydi. like in Italy. Uh, but, but, uh, now very, very... Yani kadınlar so, so e, beyaz yakalılar, orta sınıf. Yes. E, ama class, bu tür yeah. e, bir soylaştırmaya sürecinde de şüpheli bir tartışma dönüyor aslında. İngiltere'de, Almanya'da, Türkiye'de sağının iç sınıfının sağının dışına atma işlemi gibi yeah. taraftar olarak yeah. iç sınıfını soylaştırmadan yeah. da ziyade yeah. endüstriyel kapitalist yaklaşımının da içinde olduğu bir elitist yeah. tavır var. Çünkü bu insanların parası var. Güvenli bir şekilde maç izlemek için de koltuklara ihtiyacı var. E tabii bu da bir hak. Her zaman para ödüyorlar. Ama böylesine elitist yaklaşıma her zaman bir parantez koymamız e, gerekiyor sanki. Ama diğer yandan da başka bir ortam yaratıyor taraftarlar için, kadınlar için, çocuklar için elitist approach'lü futbol. But on the other hand this Tarif ettiğin tehlikeli kısma tamamen katılıyorum ama Almanya'da futbolun kalbinin ne olduğunu da oldukça farkındayız. Biz de bu tür futbol taraftarlarını formaya çalışıyoruz. Bir sürü taraftar grubu var mesela. Futbol kulübünün kalp atışlarından sorumlu kişiler onlar. Onları bir tarafa atmıyoruz. Oyunları maçlardan anlayabiliyoruz. Dortmund maçlarında özellikle. Bayan Münih mesela. Özellikle kale arkası taraftarı. Onlar da hala ultralar ama cool. biraz değişim yeah, cool. gösterdiler. Ne bayağı sayılır. Yeah, you <gülüyor> <gülüyor> anyway. yes, still ultras <gülüyor> but this, they changed their motives, yeah. I think karşılaştırmak iyi bir örnek çünkü ilk kulüpte bayağı dizengit. Ekonomik olarak çok <gülüyor> iyiler. Ama Dortmund'un ruhu daha <gülüyor> kuvvetli. Dortmund has more soul. Yes. And you We can, can see it you can see it. Bizim duvar dediğimiz taraftarların olduğu yeri biliyorsun. Kale arkasında sarı siyah tişörtlü 25 bin kişi var orada. Duvar gibiler. Duvarın bir parçası oluyorlar her cumartesi. Duvarla yaşıyorsun, duvarla evlisin. Bu duvar gibi gruplar Almanya'daki futbolun kalbinin attığı yerler. İnanılmazlar. Ee, sen çok Dortmund'la Bayan Münih'i karşılaştırıyor gibi değilsin. Dortmund'u e, bütün diğer takımlardan ayırıyorsun adeta. Dortmund bu konuda hakikaten ilk sırada en üstte e, taraftar kültür açısından. Evet. Bu inanılmaz. Çünkü Dortmund ayrıca pazarda. Diğer yandan da hala Futbol kulübü olarak devam ediyor. Piyasanın parçası derken birçok futbolcu yetiştiriyorlar. En iyiler orada yetişiyor. Sonra da onları gönderip transfer mi ediyorlar demek istiyorum. Hayır hayır, halka açıldılar demek istediğim. Bayan gibi satışına başladılar. Bu iki ayaklı bir durum. Hem şirketler hem de futbolun orijinal enerjisini koruyabiliyorlar. İşte o, o da duvar dediğim tarafta grubu. The wall, you mean? The wall is the fan wall. Yes, fan wall. Duvar. Yeah. Evet, duvar. Duvar. Taraftar, kulübü. Bu iki noktada hala mevcut. Pazar açılmak yeni bir hamle. So yani 89'dan sonra artık başka yeni bir duvar var. O da şimdiki Dortmund'un duvarı. Evet, aynen öyle. Okey, ee, şimdi yeni bir ara verebiliriz. Sonra da senin kitaplarından ve yazar olarak deneyimlerinden, futbolcu olarak deneyimlerinden, dünyadaki deneyimlerinden bahsederiz. Çünkü sadece İtalya değil Brezilya'ya da gittin Brezilya'da bir Alman görmek bugünden sonra her Brezilyalı için bir kabus gibi sanırım o felaket maçtan sonra neyse şimdi bir şarkımız var. Bence Almanca bir parça çalmak uh, iyi olur diye German düşünüyorum. Bu kadar Almanya futbolu üzerine yeah, konuştuktan sonra to ve to... bu bir Fortuna Düsseldorf to... şarkısı yeah. diyebiliriz. Evet, yeah. Fortuna Düsseldorf, uh, evet, Düsseldorf, uh, Düsseldorf, uh, Düsseldorf uh, Sankt Pauli gibi uh, bir, takım uh, bir takım değil ama or, çok zengin bir kasaba burası Batı Almanya'da. Tane çok ünlü bir müzik grubu var. Takımı da çok seviyorlar ve her zaman stadyumdalar. Takım için bir şarkı yazmışlar, şimdi onu dinleyeceğiz they wrote a song especially for fortuna Düsseldorf. and we are listening now to this song and the name of the band is ve grubun adı da die yeah, tottenhosen evet ölü pantolonlar ich war seit wochen auf diesen tag, und Als wär's sein Rhythmus, als gelb sein Lied, dass mich immer weiter durch die Straßen zieht, Komm dir entgegen, Ich hab zu holen, wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal, Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen, zu den rhein über die Brücke bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen Mit uns zu starten und um anzugehen. An Tagen. Çagen bitti 94.9 açık radyoda Libero'dayız. The Tottenhausen dinledik. Antagon with Deison'dı şarkının adı. Fortuna Düsseldorf'lu bir grup. Bu, takım için yazmışlar. Klibi de zaten takımdan görüntülerle dolu. E, Moritz Ringe ile beraberiz. Almanya'dan yazar dostumuz kendisiyle İngilizce olarak sohbetimize ve devam hala edeceğiz. Futbolcu. Evet. Futbol hikayelerini de son bölüme bıraktık. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Evet. 48 yaşında hala yazarlar takımıyla futbol oynamayı devam ediyor. Mevki de Forvet. Biraz sonra konuşacağız zaten. Dünya Kupası'ndan hemen önce Brezilya yazarlar ulusal takımıyla ile... Önce Almanya'da sonra da Brezilya'da karşılaşıyorlar. Evet bakalım neler olmuş o neler başta, olmuş? onu konuşacağız. Önce onu hızlıca konuşalım sonra çünkü e, Mollis'in kitaplarını tamam, e, Dortmund'u da bitirmiştik. E, çok konuşacağımız şey var ama biraz şey <gülüyor> özetleyeyim. Okey, now we decided in Turkish. <gülüyor> so, first, tamam. E, we want to hear evet Türkçe about olarak kaydettik Okan'la. İlk olarak Frankfurt'ta, daha sonra da São Paulo'da Brezilyalı Yazarlar takımıyla olan maçınız hakkındaki hikayenizi dinlemek istiyoruz. 2014 Dünya Kufası'ndan hemen önceydi. Öyle değil mi? Evet. Hemen önce değil ama birkaç ay öncesinde. Kurduğumuz Yazarlar Ligi çerçevesinde yapılan bir maçtı. Dünyanın genelinden 20 takımın katıldığı bir lig bu. Biz de Federal-Alman Futbol Federasyonu temsilen eden oradaydık. Şimdi sanırım Brezilya'ya karşı oynamak nasıl mümkün oldu? Bunu biraz açıklamam gerekiyor. Bazı Brezilyalı yazarlardan bir takım kurmalarını istedik. Ve... Alman Futbol Federasyonu'nun maddi desteğiyle onları Almanya'ya davet ettik. Uzun bir uçak yolculuğu sonrasında oldukça yorgun bir şekilde Almanya'ya geldiler. Soğuk bir Ekim akşamıydı, kitap fuarından hemen sonra. Koçları da efsane oyuncu Pele ile birlikte oynamış olan Pepe'ydi. Maçı 9-1 kazandık vezi takımına karşı elde edilmiş harika bir sonuç oldu bu. It was like a preview of the World <gülüyor> Cup. Dünya Kupası'ndaki farklı skorlu maçın ön habercisi gibi olmuş aslında bu maç. Ya evet, yıl içinde <gülüyor> You know, yeah. Konuşa, Mr. Lörf'e bir mektup yazdık. Tam maçtan önce mi? Yok yok. 7-1'den <gülüyor> <gülüyor> <Yedi birden> sonra. <gülüyor> Bizim <gülüyor> diğer takım olarak adlandırdığımız <gülüyor> takımın <gülüyor> skoru. Biliyor <gülüyor> musunuz bir niye 7-1 kazandık? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz 9-1 <dokuz gülüyor> <bir> kazandık. <gülüyor> Ve biz sizden daha iyi izlemeliymişsiniz. <gülüyor> Fakat Türkiye e, takımıyla, yazarlar takımıyla evet. oynadığınız ve yedi bir kazandığınız bu skor aynı zamanda Nobel ödülleri sayısında ifade ediyormuş. <gülüyor> Almanya yedi Nobel, <gülüyor> Türkiye bir Nobel ödülü kazandı malum. E, bu da güzel bir örnek ve gerçek skor. Evet, bu benim çok iyi hatırladığım harika bir maçtı. Maçı San Paoli'nin stadyumunda oynadığınızı hatırlıyorum. Evet, yes. Tor. Milan Tor. Yeah. Evet. evet. Milan Tor. Evet, Milan Tor. Aynı, evet. Aynı, yes, Aynı zamanda Brezilya maçının the ardından yeah, Pepe but, ile bir diyalogunuz oluyor. Çünkü sen de start, gol atmıştın. My, my evet, gol attım. Uh, o değildi. İki gerçek hat-trick yaptım. Fakat Gerçek hattricklerde bunlar kariyerinde. İki hattrick, altı gol eder bu. Üçü ilk yarıda, üçü de ikinci yarıda olmak üzere. Ama sen hattrick yapmayı tamamen <gülüyor> yanlış anlamışsın. Bu bir maçta sadece bir kere olabilir. Mesela şaka yapıyorum. <gülüyor> bir golden sonra bir gol atmalısınız. Başkası hiç gol atmamalı. O zaman bu gerçek bir hattrick olmaz. Yani üç gol, bir, birinci, ikinci ve üçüncü. Sonra araya başkasından bir gol ve sonrasında da üç gol daha, birinci, ikinci, ikinci ve üçüncü. That's enough. Ya baba. 45-45 dakika oynadınız. Hayır, beni oyundan çıkardılar. Bu demek yeterli artık yeter. Ya Pepe? Evet, Pepe yanıma geldi. And you wouldn't score Çok güçlü bakışları vardı. Dedi ki, no, peki bayım, sizinle Brezilya'da evet. görüşeceğiz it ve orada it it gol atamayacaksınız. Peki Brezilya'daki skor? Hayır atmadım, 0-0'da zaten maç. Saat öyle 12'de güneş tam tepedeydi. Maçı nerede oynadınız? sağ Paulo'da. Hangi stadyumda? Bir stadyumda mıydı? Hayır, bir stadyumdan ziyade... Bir halı saha o zaman. Evet, evet. Yalnız hava çok sıcaktı ve Brezilya takımı çok iyi iş çıkardı, çok ilerdi. Oturucudan yani, dolayı olsa gerek. Evet, aynen öyle. Bir kitabım var. O, onun hakkında da bir süre konuşalım. Bir de projeniz var. Dortmund'la e, duvar hakkında konuştuk. Evet, evet, Şimdi sen ve takım <gülüyor> arkadaşların bu duvarın bir parçası <gülüyor> oldunuz <gülüyor> galiba. Gözlem olarak tabi. Kesinlikle. İlk kez resmi bir futbol takımı, yazarlar takımıyla böyle bir proje yapmak istiyoruz. <gülüyor> Bitsa'daki so the... her maça gidip Borussia Dortmund'un resmi internet sayfasına maçları yazdık. Biz derken kimi kastediyorsunuz? So evet, benim takımından bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tüm yazarlar tek bir yere toplanıyor ve orada yazıyorlar. Daha sonra yazdıklarımızı bir kitap haline getirdik. Ve uh, genç olan da şu ki, Dortmund için de pek iyi sezon değildi, bu yüzden biraz trajik <gülüyor> kitap oldu sen herhalde. Evet, trajik bir kitaptı fakat sezonun sonu güzeldi. Çünkü şu anda kukba finalindeler. Oysa sezonun ilk bölümünde <gülüyor> neredeyse <gülüyor> ligden düşecekler. <yani. gülüyor> Ayrıca yarı finalde Bayern Münih <gülüyor> Bu özellikle yazarlar <gülüyor> için güzel bir örnek. Trajedi, mutluluk her şey. Evet, geçen yıl başarı yılıydı ve sürekli başarı hakkında konuşup duracaktınız yani. <gülüyor> evet. Olabilecek en iyi drama buydu tabii. Bazen kötü tesadüflerimiz olabiliyor. Diyoruz ki tamam onlar çok kötü ve biz de bu sayede bu projeyi Sonunda bir kitap çıkardık ve eğlenceli olan noktası şuydu ki bazı profesyonel futbolcular kitabın içinde kendi yorumlarını yazdılar. Yani bu yüzden dışarıdan başka birilerinden görüş almayı beklemiyoruz. Çünkü zaten kitabın içinde görüş yazılarımız mevcut. Futbolcular bizim metinlerimizi okudular ve yazdılar. Örneğin Dortmund Kaplan'ı Sebastian Kiel çok zeki biri. Tüm metinleri okudu ve bir kritik yazı, yazı yazmak istedi. Peki İlkay bir şeyler yazacak mı? Evet, ilk de görüşüyoruz. You, uh, the Matsumels ve about the same game? E, Subotic'te no, no, no. de Her game. e, Kitabın game? konusunu tam can, olarak açıklamak gerekirse, e, tüm yazarlar aynı wow. maç hakkında mı yazdı? Hayır, yeah. hayır. Her evet. yazarın bir maçı mı? Evet, her maç. So now we this game. Be... Yeah. We will Benim maçım Werder Bremen'le oynanacak When son maç world. mesela. Uh, 23 of May son maçtı, ma. ma. Evet, itibar okay, so, maçtıydı. Öyleyse bu maçı farklı bir havada izleyeceksin. Ne zaman yeah, oynanacak maç? Uh, 23 Mayıs'ta. Ayrıca Şipra Mertezakir Zümetseller. Evet, bu futbol üzerine yazılmış bir kurgu kitap. Çünkü ben hayatım boyunca futbolla ilgili kitaplar okudum ve oyunun ruhuyla ilgili bir kitap yazmaya bundan sonra karar verdim. Futbolcunun ruhu hakkında bu kitap. Çünkü ben bir yazar futbolcuyum ve bu kitap futbolcular hakkında dramatik sahneleri çekecek. Mesela bir gemide beraberler. Antrenman kampları sırasında birlikte deniz kenarında yürüyüşe çıkıyorlar. Okudukları hakkında konuşuyorlar. Mesela tek başına bir aynenin başına geçiyor çünkü artık gol atamıyor. Eşiyle konuşuyor, ne yapacağım diye sorguluyor kendisini. Karici uyuyamıyor, eldivenleriyle yatağa gidiyor filan. Futbolcuların tüm hayalleri ve kabusları bu kitapta yer alıyor. Ve okuyucular için futbolcuların ruhlarını okunabilir hale getirmeye çalışıyorum ben de. E, no, no, Futbol ile okay, ilgisi no, no. olmayan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. I made, I made Bu futbolla ilgili yes. kurgusal yes, hikayeler. Ancak Met Zelda ve Met kurgusal değil. Onlar gerçek karakterler, futbolcular. Evet, evet. Gerçek oyuncular için you kurgular ürettim ben. Yani bu iki oyuncu aynı zamanda Almanya milli takımında savunma göbeğinde yer alıyorlar. Onlarla buluştun peki ve proje hakkında bahsettin <gülüyor> mi? O, onlar bu durumdan kitapla mı haberdar oldu? Yok Bu kitaptan gerçekten hoşlanan çok sayıda oyuncu vardı. Örneğin kitapta yok ama Schweinsteiger'den Merkel'e, Merkel'den Schweinsteiger'e aşk mektupları yazdım. Ama kitabı almadı. Aşk mektupları. Evet, like, onlar çok couple, you know. meşhur oldu bu mektuplar. Merkezde Schweinsteiger gelerdi. <gülüyor> um, yeah, çok Read it in the House, house but we we denied. Uh, she wants to write only Schweinsteiger and her to listen to us. Uh, and the uh, other project was. Is it is it real? Yes. Kültürel ama değil mi? Şuanştay, evet, politik evet. değil. <gülüyor> Bayan Merkel mektupları okumamız için bizi başkanlık ofisine davet etti ama biz kabul etmedik. Sadece kendisini ve Schwansteiger'in duymasını ve dinlemesini istedik. Bu doğru mu? Evet, evet. evet. Sadece Merkel ve Schwansteiger. Bu bir aşk hikayesi gibi. Evet, benim temsilcimi aradılar ajansı. Bu aşk mektuplarını okuyup okuyamayacağımız soru da. Bu Dünya Kupası'nda da koçumuz Mr. Love'den Frankfurt'taki karısına aşk mektupları yazmaya karar verdi bu arada. Neyse bu daha kabul edilebilir. Evet daha kabul edilebilir ve bu mektuplar nasıl olduysa bir şekilde Bahia'daki antrenman kampına ve Podolski'ye geldi. Podolski bazen evden arkadaşlarından gelen mektupları okuyordu. Bu sefer milli takım bir otele kapanmadı. Beşerli evlerde kaldılar. ...Lukas takımın basın sorumlusunu çağırıp oh, aşk mektuplarını okudu. Really? Lukas Podolski yeah. çok komik biri. Uh, and, uh, they, they Komik de okuyor tabii. Öyle mi? Evet. Ayrıca onlar futbolun eğlenceli ve komik tarafını seviyorlar. Her zaman hani okul zamanlarındaki gibi şöyle iler böyle kötüler, kötüler gibi şeyler duymak istemiyorlar. Bu klişe spor gazeteciliğini eleştirileri sevmiyorlar. Komik şeyleri de bazen seviyorlar. Peki Matt ben ve Matt isimleri seçmenin sebebi neydi? Çünkü iri yarılar, ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda savunmadığı birlikte oynuyorlardı ve bir şekilde de filozof gibiler, nasıl oluyorsa çok ciddiler ve bazen Alman milli takımın entelektüel yüzünü. Temsil ediyorlar. Bireysi olarak aklınızdaki kişiler. Evet, Metserder'le iki saatlik bir talk show yapma fırsatım oldu ve kendisiyle edebiyattan, edebiyatın futbolu olan bağlantısından bahsettik. Elbette Real Madrid'de doğumunda ve Şarket'e geçirdiği zamanları da konuştuk ifade. ama... İki saat profesyonel bir futbolcuyla futbol dışı konularda konuşmak için epey uzun bir süre olarak görülse de oldukça güzel geçti bu talk show. Peki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra bir Letters kitap yazmaya karar verseydin? No no kimi seçerdin? Lo dans mektuplar belki. Hay hay oyuncu kartlarını bahsediyorum. İlginç yeah. yeah. olan kişiler kimlerdi? I mean, 2014 Alman takımında Evet yani tak, takımda farklı karakterleri biraz da olsa kaybediyoruz. Çünkü herkes eşit. Aynı saç tipine sahipler her şeyi doğru yapmaya çalışıyorlar. Otomobillere güzel modellik yapacak olmaya çok meraklılar. Ne? Ne? Belki kalecimiz no yeri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maybe hits, the, hits ya da palyaço Thomas Miller olurdu Hı -hı. kemikleri olmayan adam hiç sakatlanmıyor <gülüyor> belki Hitzberger <gülüyor> evet Hitzberger Kariyerini sonlandırdı ama. Çok ilginç birim. Homoseksüel olduğunu kamuoyuna açıkladı ve bunu açıklamaya cüret eden ilk profesyonel futbolcu oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, futbol belki de futbol kariyer zamanında olsaydı bu kariyerin sonu ile eş değer anlamına gelebilirdi. Evet açıklamayı kariyerin bitmesinden sonra yapması onun adına iyi oldu. Almanya'da bile öyle. Evet Almanya'da bile öyle. Evet, Almanya'da bile öyle. Avrupa'da bile öyle. Onunla buluştum ve konuşmasına tanık oldun. Evet, evet onunla arkadaşı zaten. Ona yardım etmeye çalıştık fakat bu biraz futboldaki duvarlardan bahsetmek gibi. İyi duvarlardan bahsettik biz evet. şimdi. Bu homoseksüelliğe karşı ayrımcılığı kırabilmek için tırmanıp yaşılması gereken son bir kötü duvar var. Fakat son zamanlarda Alman, kültüründe, Alman futbol kültüründe ırkçılık çok fazla görünmüyor sanki. Hayır yok yok. Homoseksüelliğe karşı olan önyargıdan bahsetmek istedim ben zaten. Ökçılık konusunda sanırım büyük bir adım attık. Şunu söyleyebilirim ki bizim takımınıza baktığınızda... Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Kedira Klose, Podoski gibi çok sayıda oyuncu var. Bellarabi, Bellarabi, evet, çok farklı kökenden gelen isimler var. <gülüyor> evet, Belarabi var, Belarabi. Leverkusen'den Belarabi'miz var mesela, Boateng. Son bir soru için vaktimiz var. Hayır, zamanımız bitti. Peki, o zaman çok teşekkür ederiz Moritz. Umarım seni yine Libero'da farklı bir konuşma içinde görebiliriz. Türkiye'ye, İstanbul'a sürekli geliyorsun. Yeniden konuşmak için inşallah bir fırsatımız olur. olur. Harika büyük sohbet ve röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Umarız kitapların Türkçe'ye çevrilir. Evet oyun tercüme edilecek evet ama roman konusunda emin değilim. Çünkü Almanya ile çok fazla alakalı göreceğiz. Hı -hı. Futbol, futbol kitabı futbol Evet umarım bu çevirecek Futbol book ya I hope yeah, yeah, yeah, yeah. Evet Mor Trinke okay. ile beraberdik ee, Almanya'dan yazar futbolcu Arkadaşımız <gülüyor> tiyatro yazarı Roman yazarı futbol yazarı Onunla bir saatti e, yakın, yakın Muhabbet ettik evet, e, Takip edemeyenler ortasında yakalayanlara söyleyelim Libero949.blogspot.com'da Programı tekrarını bulabilirler Bu hafta da böyle bitiriyoruz Ben Volkan Ben tam. Hepinize Herkes, iyi pazarlar, iyi pazarlar.